Cuma hutbesinde İmam Efendi ikinci şeyler söyledi. Aslında bu söylediği şeyler bu topraklarda birçok insanın, birçok bir cemaatin itikat olarak inandığı şeyler. Dedi ki, Mevlid Kandili'nde ve sair günlerde Mevlid okunduğu zaman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 Ayaklarına şöyle hadis meclislerinde bulunsalar, hadis okumaya çalışsalar, biraz şununla haşır neşir olmaya çalışsalar, aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiç de onların akıllarında çizdiği şekilde, akıllarında tasavvur ettiği şekilde olmadığı, hayatı boyunca sade yaşamaya çalıştığı, özellikle de insan olduğunu göstermeye çalıştığını ne yaparlar? Bulurlar. Tirmizi'de de geçen bir rivayet diyor ki İmam Tirmizi rahimahullah hadde sana Abdullah ibnu Abdurrahman Akbarana Affan Akbarana Hammad Hamad ibnu Salama an Humeyd an Anas Enes bin Malikten. "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana, "Bana,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 Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli ne diyor bakın Bel <feyat> Onların çoğu ne yapmazlar? Akletmezler. Değil mi? fil la an Ey Muhammed sen. Ekser <feyat> men fil ard <feyat> yer üzündeki insanların çoğuna uyarsan eğer la an sabilih. Seni Allah'ın yolundan ne yaparlar? Yine vesselam ne diyor?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 ele almamız lazım. Yani korku ve raca. Allah'tan korkmak, ondan sakınmak, azabından sakınmak, ateşinden, cehenneminden sakınmak, bahsiyle, hadisleriyle, ayetleriyle ve hadisleriyle, bu bahsi, raca bahsini sürekli ne yapmamız lazım? Dengeli tutmamız lazım. İmam Ahmed İbn Amel'in dediği gibi rahimahullah. Hangisi ağır basarsa ne yapar diyor, onun sahibi helak olur. Havf olursa farklı bir problem ortaya çıkar.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 bu şekilde. Oraya yarattığı mahlukattan birileri girecek. Hak edenler girecek. Bunları hak etmenin sebepleri var. Bunlardan uzak durmalıyım diye ne yapacak? Uzak duracak. Reca bahsiyle alakalı İmam Nevi Rahimahullah bizlere burada bazı ayetler zikrediyor. İlk ayet Zümer Suresi 53. Ayet. diyor ki Allah Teala kul ya ibadillezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ey peygamber de ki. Ey kullarım. Yani ey Allah'ın kulları. Ellazina esrafu ala enfusihim. Nefislerine karşı hadi aşanlara. Nasıl insan nefsine karşı hadi aşar?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 Ümidini kesecek misin? Yani artık tamam, bitti mi bu? Cina ettin, içki içtin, hırsızlık yaptın. Artık nasıl olsa bir kere yaptık, arkasını da yapmaya devam edelim. Nasıl olsa azabı hak ettik mi diyeceksin? Yoksa karşında çok merhametli, rahmet sahibi, onun rahmetinden ümidini kesmeni istemediğin, istemediği bir yaratıcım var? ki Allah Teala la taknutu min Allah'ın rahmetinden ne yapmayın ümit kesmeyin. Rahmetten ümit kesmeyin. İnallah yagfiruz zunub Allah bütün günahları ne yapar? Affeder. Tabi bu bütün günahlar şirkin dışında olan günahlar, tevbe edilmediği zaman. Yani bir kul şirk hariç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 Allah-u Teala yine buyuruyor ki Sebbet Suresi'nde هَلْنُوْجَاز۪ي اِلَّا الْكَفُور۪ Ayetin başında diyor ki Allah-u Teala غَالِكَ جَزَيْنَاوْمْ بِمَا كَفَرُواۜ Bizler niye cezalandırdık onları? بِمَا كَفَرُواۜ Küfürleri, inkarları sebebiyle. Kafir oldukları için. Yani İslam nimeti çok önemli bir nimet arkadaşlar. Müslüman olmak çok önemli.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 Hiçbir kapı yok. Bitmiş. Allah Teala diyor ki, Hel no jazi illal kafur. Allah İnna Allah Teala'nın diğer ayetini zikir ediyim. İmamınel Aleyhi ve Rasulullah. İnna قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب بتواله. Musa ile Harun, Firavuna gittiklerinde diyorlar ki, İnna قد أوحي إلينا. Bize vahy oldu ki. Allah Teala bize vahy etti. Tabi vahiy öyle bir olay ki bugün insanların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 ve kelimetehu ve ve Meryem Meryem'e bıraktığı bir kelimesi. Allahu Teala ol dedi Meryem ne yaptı? Eşsiz, kocasız bir şekilde gebe kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ruhun Allah katından bir ruh. Allah'ın ruhu değil arkadaşlar. Allah Teala bu ruhu kendi katından nitelemesinin, vasfetmesinin sebebi ne? Teşrif. Değerli bir ruh. Aynı Beytullah gibi, Allah'ın evi gibi, değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor, Allah'ın devesi. Bunlar bu izafeler, bu tamlamalar, aleykum selam bize neyi gösteriyor? Allah'ın kendisine izafe ettiği bu mahlukat, Allah'tan bir cüz değil, vahdeti vücudcularına iddia ettiği gibi. Bunlar Allah Teala'nın değer verdiği şeyler olduğu için ne yapmış Allah Teala? Kendine ızafe etmiş ve ruhu minhu. Van cehennem hak, cennetin hak olduğuna iman ederse bir kimse, o annar hak, ateşin cehennemin hak olduğuna iman ederse, edhalehu Allahu'l cennete ala ma min el Amelleri ne olursa olsun Allah Teala bu kulunu ne yapar? Cennetine koyar. Yani bakın arkadaşlar müjde. Neyin müjdesi? İmanın müjdesi. İmanı tahkik etmenin, imanı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 bu peygamber, bu adam Muhammed İbn Abdullah, bütün ilahları, bütün ilahları tek bir tane hem indiriyor. Ne acayip bir durum. Ne şaşılacak bir durum. Hayret ediyorlar bunu, Değil mi? Yine başka bir ayette. Allah onlardan bahsederken diyor ki, onlara la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar onlar? Yestekbirun. Büyüklenirler. Kibirlenirler. Söylemezler.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 dini doğa anasında burada. Yalnızca Allah halis kılarak yaparlardı diyor Allah Teala onlar. Halen menecjem ilal barr onları karaya çıkardığında yani korku anı, dehşet anı denizde. Düşünebiliyor musunuz? Denizde gidiyorsunuz. İşte geçen gördük haberlerde kocaman gemi yan yatmış. O dalgalarda boğuşan o gemiyi düşünün, karanlığı düşünün, fırtınayı düşünün. Memlek kelime müşrikleri düşünün. Ne yapıyorlar? Allah'ım bizi kurtar diye Taavallah muhlisina li'd-din. Dini halis kılarak, ihlasla, samimi olarak Allah'a yalvarıyorlar. Az Zamane cahilleri ve şirk davetçileri ne yapıyorlar? Uçaktan giderken Yetiş Abdur Kadir diyorlar. Değil mi? Aynen bunu söylüyorlar yani. Diyor ki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 Onlar diyor gemiye bindiklerinde, başları sıkıştığında, dara düştüklerinde ne yaparlar? Dini yalnızca, buradaki din duayı yalnızca Allah'a kılarak, halis kılarak dua ederler. فَلَمَّنْ نَجَّهُمْ اِلَا الْبَرِّ Karaya çıktıklarında o ahman, az önceki adı geçen, vasfı geçen ahman düştüğü duruma düşüyorlar onlarda. Ne yapıyorlar? فَإِذَا هُمْ Allah'a koşmaya başlarlar. Ama bir artıları var bunlara rağmen bunların yanında bir artlar var Mekkeli müşriklerin. Yani bunlar Mekkeli müşriklerin eline su Mekkeli müşrikler bunların eline su, su dökemez şirkte. Bunlar daha da aşmışlar olayı. Şirk konusunda. Mekkeli müşrikler başlara sıkıştığında yalnızca Allah'a dua ediyor. İşte La İlahe İllallah'ı bu şekilde ve diğer tafsilatıyla bilerek söylemek lazım. Yani La İlahe İllallah dedi ama manasını bilmiyor. Bir türbeden çocuk istiyor. Yani bu La ilahe illallah ona fayda vermedi. Bu, o, bu onu kurtarmayacak. Diğer rivayette bakın, diyor ki ben Şeytan, La ilahe illallah, anne Muhammeden Rasulullah, haram Allahu Kim buna şahid ederse Allah'ın tek hak ilah olduğuna, Muhammed, Sallallahu alaihi sallam onun Rasul olduğuna, Allah diyor ona abar, ateşi ne haber? Haram kılar ateşe. Onu haram kılar. İkinci hadis Ebu Zer radıyallahu anh hadisi Kale kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yekulullahu azze ve cel Men ca'abil haseneti fe lehu aşru emsaliha Ev Allah zelal diyor ki kim diyor bir hasene yaparsa bir iyilik yaparsa tabi müminler için geçerli bu arkadaşlar. Adam elektriği bulmuş ölmüş gitmiş tamam artık bitti. Kafir olarak öldüyse hiçbir hayrı yok bu adamın. Ona diyor, on katı sevap vardır diyor Allah Azze ve Ev azidu. Ya da diyor, daha da arttırırım. Başka rivayette anlıyoruz bunu, sahih Müslim'de yine rivayette diyor ki, Allahu Teala, Allahu Teala, Allah Teala dedi ki, iza hem ma abdi bi hasenetin walem yamelha. Yani bırakın kulun bir iyilik yapmasını, kulum diyor bir iyilik yapma niyetine girer de, onu yapmazsa eğer o ilin o niyetinden dolayı o hemminden o fiili yapmaya yönelmesinden isteğinden dolayı diyor. Cetebtu hahu hasene. Yapmasa bile ona diyor bir hasene yazarım, bir sevap yazarım. Fe in amila ha كتبتها له عشر حسنات ila 700 zıfın. Eğer haseneyi yaparsa o iyiliği yaparsa niyetine girdi, yapmaya koyuldu ve yaptı. İstedi ve yaptı. 10 ila diyor, 700 katına kadar ona ne yaparım? Sehap hemen bir idâhemme etin, Eğer kötüle yapmaya niyet eder, koyulur. yamel ya'melha Eğer onu yapmazsa, yapmaya niyet etti ama sonra vazgeçti. O zaman ne yaparım diyor Allah-u Teala? Lem ek'tubha aleyh Ona yazmam. Günah olarak yazmam. فَاِنْ <gülüyor> عَمِلَهَا Eğer o kötülüğü yapacaksa eğer yaparsa كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَ Günah, bir günah. Bir tane günah olarak yazarım diyor. Demek ki allah Teala'nın arkadaşlar merhameti çok geniş. Yani bir iyilik yapıyorsun, 10 ila 700 ve daha kat fazladası bir kötülük yapmaya koyuyorsun. Yapmadığın zaman, yazılmıyor yaptığın zaman da bir tane yazılıyor. Yani 700'e bir. Bir hocamız var diyordu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 onun günahının cezası aynı o cezadır. Yani bir tanedir. Yahut da diyor Allah-u affeder, onu affederim. Allah'ın dilemesine kalmış. Kul tevbe etmezse eğer. Ve ben tekarrabe minni şibren Şibren. Kim bana bir karış yaklaşırsa takarabtu minhu zira'an Ona bir arşin yaklaşırım. Ve ben minni zira'an Kim diyor bir arşin yaklaşırsa takarabtu minhu ba'an. Bir kulaç yaklaşırım ona. Ve ben etani yemşi. Kim bana yürüyerek gelirse ona koşarak gelirim diyor Omanlakiyani bir qurab el ardi, hattiye, la yushrik bi şeyen. Burası çok önemli arkadaşlar. Kim diyor benim katıma, benim huzuruma, Yeryüzü dolusunca olsa bile, günahla gelse, bakın, buradaki vurgu buna değil ama, la yushrik bi şeyen. Bu günahlarla geliyorsun ama, bu günahlarının yanında şirk olmayacak. Şirk koşmadan gideceksin, Allah'ın katına, Allah'ın huzuruna. Kim bu şekilde gelirse diyor, ''Lakîtu'u binisliha magfirlatan.'' Yeryüzü dolusunca ona bağışlama getirdim diyor. Bağışlanırım onu. Yani o günahların hepsini bağışlarım. Şart ne arkadaşlar? Bu işin şartı ne? Şirk, koş. şirk koşmamak. Peki şirk nedir arkadaşlar? Yani söylüyoruz. Mekkeli müşrikler sorulduğunda, yeri göğü kim yarattı dendiğinde onlara ne diyorlardı? Allah'tır diyorlardı. ''İzâ sealtuhu vel ard?'' <gülüyor> Onlara sorarsan yeri göre kim yarattı? Derler ki Allah. O zaman onların şirki neydi? Az önce söylediğimiz. Ece'alel alihete ilahen vahide. İlahları tek bir ilham indirdi. Bakın hadislerde diyor ki yeryüzü dolsunca günah gelse kul, şirk olmasa Allah Teala ne yapar? Bir o kadar mağfiretle okulun günahını affeder, mağfiret eder. <gülüyor> Üçüncü hadisimiz Cabir Hadisi radıyallahu anh Arabi ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle ya Resulallah melmûcibetâni bir arabi bedevi çöl adamı geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu cenneti vacip kılan yani insanı cennete sokacak olan bu iki şey nedir ve kişiyi cehenneme sokacak şey nedir? Diyor ki sallam. Men ma'talayushiku billahi şeyen, daxal al cehennem. Men ma'tal billahi men ma'talayushiku billahi şeyen daxal al -cannah. Kim? Allah ortak koşmadan ölerek ruhunu teslim ruhun teslim ederek ölürse Allah'a şirk koşmadan giderse dakhala'l cenneh. Ne yapar? Cennete girer. O men mata yuşriku Kim de Allah Teala'ya ortak koşarak ölürse ateşe girer, cehenneme girer. Wa vahuhu muslim. Dördüncü hadis Hepinizin Kitab-ı Tevhid'den bildiği hadis. Enes radıyallahu anh ediyor diyor ki Enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve mu'azun radifu alel rahil diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mu'az bin Cebel bineğin üzerine binmiş gidiyorlar da. ya Mu'az aleyhissalatu vesselam Mu'az'a diyor ki ey Mu'az Mu'az hemen diyor ki lebeyke ya Resulallah ve sa'deyk yani buyur seni dinliyorum emret Kale ya Mu'az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 inanış var, o neyse onun izinde gidiyorlar. Diyor ki Allahü Vesselam ya Muaz, kâle be kaya Rasulullah Vesselik üç defa bu tekrarlanıyor. Kâle men ma min abdin en la Vesselam müjdeyi veriyor. Diyor ki Allah'ın ibadete layık tek hak ile olduğuna kim hangi kul şahadet ederse ve ne abduhu ve, ve Muhammed sallallahu ve aleyhi Vesselam, onun abdi kulu ve rasul olduğuna şahadet ederse.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 cesedini, vücudunu hara ateşe haram kılar. Artık ateşe sokmaz olur. Kâle ya Resûlallah, diyor ki Muaz, ey Allah'ın resulü Efe la ukbiru bihen nâs, İnsanlara haber vereyim mi bunu? Fe <gülüyor> Böylece insanlar da böyle mutlu olsunlar. Çünkü çok büyük bir müjde. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, iden İzen yettekilu, Sen bunu onlara söylersen ne yaparlar onlar?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 Uzak durmak için, günahına düşmemek için ne yapıyor? Muaz, bunu haber veriyor. Bizlerde de ne yapıyor? Bu müjdeyi ulaştırıyor. Sıtkan min kalbi diyor. Kalbinden neyle? Sıtkı ile, ikhlas ile, doğruluk ile. Yani bunun onun için ilimehli diyor ki, Aslan orada gelecek kim? Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü isteyerek La ilahe illallah derse. Bu rivayette kalbinden sıtkı ile derse diyor ki, ilim ehli Bu ifadeler bize neyi gösteriyor? Namaz kılmak. Namaz kılmak ve bunun dışındaki diğer ameller imanın katte sadık olduğunun, doğru olduğunun, ihlaslı olduğunun bir göstergesidir. Eğer bir kul namaz kılmıyorsa ve la ilahe illallah diyorsa bilin ki o kalbinden sıt ile bunu söylemiyor. O söylediği bu kelime ile ne yapmıyor? Allah'ın yüzünü istemiyor. Şayet isteseydi ne yapardı? Bu kelime kalbindeki sıdk ile söylediği bu kelime onu namaza sevk eder diyor. Çok önemli bir söz. Muttefakun aleyh. Evet. Beşinci hadis Ebu Hurayra hadisi. Eu, Ebu Sa'id El-Hudri'ye radiyallahu anh. Şekken El-Ravi. Şek Ravi şek ediyor. Şüphe ediyor. Ebu Hurayra mı? Ebu Sa'id El-Hudri mi? Hadis ilminde fark eder mi arkadaşlar? Sahabenin Ebu Hurayra olması yahut Ebu Sa'id El-Hudri olması yahut da Ravi diyebilir ki sahabe, sahabeden bir zat. Şöyle buyurdu. Şöyle dedi dese.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 Muamene aynı şekilde söylüyor Diyor ki velaya duru şekku fi ayni sahabi lianhum kullum mudul. قال لما كان غزوه تبوك. Tebuk savaşı arkadaşlar. Bizlere yine Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabıyla yaşadığı ashabıyla geçirmiş olduğu bir hadise laklı olunuyor. Sahabeler bize bunu aktarıyor. Asaba nase macatun feqalu ya Rasulullah lem iznta lana fenaharna nawadhana. Ashab Acıkıyor. Tabii şimdi hani acıkmadan değil ama bizim aklımıza ne geliyor? Öğlen yemeği yemişsindir, saat 7 olmuştur olmuştur. Kurt gibi acıktım ifadeleri kullanırız değil mi? Tabii o dönemde acıkma öyle değil. O dönemde güneşin altında çölün ortasında sağınıza bakıyorsunuz. Nedir böyle şey? Sağınıza bakıyorsunuz. Su yok. Solunuza bakıyorsunuz. Yemek yok. sabede acıkıyorlar. Soruyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyorlar ki Ya Resulallah izin ver de bize ne yapalım? Develerimizi keselim. Böyle bir i̇zin ver de develerimizi keselim. Niye? Çünkü acıktık. Fe ekelna beddehenna Hem develerimizi yiyelim hem de develerin yağını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 Şayet böyle yaptırırsan, develeri kestirirsen binekler azalır. Savaşa gidiyoruz. İhtiyacımız olacak savaşta bu develeri nasıl kestiririz? Velakin ندعوهم بفضل ازوادهم. Diyor ki Aleyhisselam Ömer. Ömer Allah tarafından konuşturulan rivayetlerde de o şekilde geliyor. Allah tarafından konuşturulan bir zat. Bir kimse. Diyor ki aleyhissalatü vesselam'a insanlardan elinde olan azıkları iste. Ne varsa az bir şey getirsinler. Zaten hepsi az. Sümmedullah lehum aleyha bilberake. Sonra ordundaki askerlerin için, bu ashabın için dua et de Allah'tan iste de Allah bu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 Henüz Müslüman olmamış. Peygamberin huzurunda. Habire getiriyorlar, içiyor. Sütü. Süt getiriyorlar, sağlıyorlar, getiriyorlar, içiyor. Sağ getiriyor, içiyor. Ondan sonra iman ediyor. Getiriyorlar, bir keresinde bitiyor, kesiliyor. Diyor ki aleyhissalatü kafir diyor, yedi mideyle yer, mümin, bir mideyle yer. Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, na'am. Tamam diyor, evet. Feda'a binıt'in febasatahu. Bir... Kap istiyor, böyle şey açıyor. Sınmadan bir fatlı ezvâ Sonra insanlara diyor ki, getirin bakalım azıklarınızı. Fecaila raju'l yeci'u bi kafi bi kafi zuratin. Kimisi ne getiriyor arkadaşlar? <gülüyor> Mısır. Kimisi hurma. Nasıl getirdikte bir avuç, tek avuç.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 Bu makale, Khudo fi awiyatikum. Sonra diyor, hadi alın, alın bu erzakları, kendi kaplarınıza koyun, götürün. Fa fi awiyatim, hatta ma terku fi al-askariyan illa mala'u. sahabelerden her birinin kabı ne oldu? Oradan alınan herşeyle doldu. O akelu hatta shabi'u. O erzaktan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bereket duası yaptı. Allah'tan mereket istediği erzaktan yiyorlar ve doyuyorlar. Fadla fadlatun Bir de artan, artan bir erzak ortaya çıkıyor. Yani az önce develeri kesmek istiyorlardı. Şimdi ise artan bir erzak var. Ve رَسُولُ اللّٰهُ Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu sahnenin üzerine, bu olayın üzerine اَشْهَدُ اَنْ la اِلٰهَ illallah ve وَاَنِّي Rasulullah". Diyor ki ederim ki hemen kulluğunu Nabi fark ediyor. Bu tazimlerin Allah'ın saymanın, tazim etmenin en büyük en güzel sözü. Eşhedü en la ilahe illallah. ederim ki Allah'tan başka ibadet ilah yok. Ve ben de onun diyor neyim? Elçisiyim, Resulüyüm. Diyor ki devamında La yelkallâhe bihime abdun Kim bu iki şehadetle Allah karşısına çıkarsa gayra şakin hiçbir şüphe olmadan bakın az önce sıtkan kalbihi şimdi gayro şimdi de gayra şakin şeksiz ve şüphesiz bir şekilde feyhcebu anil cenna ne yapmasın cennetten eee olmasın Cennet, cennetten uzak olmasın yani kim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 ve şak Şeksiz ve şüphesiz bir şekilde. Evet. Bir de Otipan hadisi var. Etipan hadisi var. Sahabeden. Bu hadisi de alalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Etipari ibn Malik sahabenin belli bir yaştan sonra gözünü kaybedenlerinden görmesi zayıflayan, göz görme yeteneğini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 Akrabalarıma namaz kıldırmak için de camiye gitme konusunda da zorluk çekiyorum. Onların namaz kıldırmak için gitmek istediğim yolun ortasından vadi geçiyor. O vadi diyor fe yesku alayya ijtiazuhu. Bu vadi böyle yağmur olduğu zaman, seller olduğu zaman geçmen mümkün değil. Çok zor oluyor. Fevedittu annaka tati fa tusalli fi bayti Diyor ki ey Allah'ın resulü Evime bir gel de, evimin bir köşesinde namaz kıl, ben de orayı artık kendime mescit yapayım, ben de artık orada namaz kılayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Se'af'al Bunu yapacağım. Söz veriyor, geleceğim. Fe'gada aleyya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Ma'deme eştedden nehar Diyor, hava Tamamen kızışınca, ısınınca, güneş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 diyor ki sabi oturmadı dedi ki diyor bana aynı tuhib bu an usalliyemin baidik nerede namaz kılayım evinin neresinde namaz kılayım diyor ki etmen faashar tu lehu ila almekan alldi uhib an usallifi diyor onun namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim ve kâme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam ala sitt össelam namaza durdu fakbbara tekbir aldı ve safafna warâhu arkasında bizde ne yaptık de namaza durduk. ...kaçırılmayacak bir fırsat. Değil mi? i̇l diyor ki, yani bu şekilde... ...önceden bilinme, bilinmeyen yahut da hani sık sık yapılmayan... ...bir tarzdaysa, nafile namazlar da bazen ne yapılabilir? Cemaatle kılınabilir. Mesela gece namazı. Yani Ramazan'da evet, sünnet olan ne yapmak? Cemaatle kılmak. Ama... ...insanın... ...nadiren de olsa... Bir, iki arkadaş beraber geldik bir zaman, birer geldik ne zaman? Ramazan dışında da gece namazını mesela, nafile namazını cemaatle kılmalarına bir beyiz yok. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada nafile namazı duruyor. Arkadan sahabeler de hemen duruyor. Fesalla <gülüyor> <gülüyor> rakiateyn. İki rekat kıldı. Fımme selleme ve sellemne hine sellem. Selam verdi, biz de selamımızı verdik. Fahabestuhu ala haziratin tusna'u lehu. ki aleyhissalatü tuttum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 tutuyor ki tuttuğu kişi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyor çünkü Aleyhissalatu vesselam mütevazii, tevazu sahibi. Fe semi'a ehlu'd-darri enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve fi bayti. Burada ehlud yani mahalle halkı duydu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime gelmiş, evime teşrif etmiş. Fe thaba rijalun minhum hatta kathura'r rijalu fil diyor ki hemen eve üç üçler geldiler.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 قال رسول الله صلى ve Teala onun Allah'ın yüzünü arzulayarak kim la ilahe illallah derse onun ne yapmıştır onu cehenneme haram kılmıştır. Yani ateşi ona haram kılmıştır. Demek ki la ilahe illallah böyle faziletli bir kelime arkadaşlar. Tabi bu hadisten çıkarılacak bir sürü faydeler var. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta o faidelere değiniriz. Burada bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. <Sessizlik>